Gereken gereken Allah yolunda gelirseniz sevabınızı da böyle artıracağım diyor Allah. İnanıyor musun? İnanmamıyım. Ben şimdiden sonra elimi sıkar mıyım imkanı var mı? İnşallah keşke bilmem ki evelden alışkınırsan fakir imkanı yok elinden kabıklı cevizi alamazlar yine. Ama inşallah sehavetlenirsen o başka. Allah'ın ilk sıfatı sehavet sıfatı. İlk ahlakı sehavet ahlakı sıfatı demişim. Yani sehavetli olan bir ünlü adam ünlü adam e, ibadet-i neyaz gece sabaha kadar bayılan ibadetten bayılan, yetmiş tane sohudan daha o takvadan, ibadetinden daha hayırlı diyor Peygamberimiz daha hayırlıdır, sehavet bildiğiniz gibi der. Zoha kimenir askeresi ona geliyor. Yedi ballı bir ekinin haline benzer. Bir de yedi yüz vermiştir Allah. Buyurdu ki, Allah dileriyi kimseler için daha da artırır Habibim. Daha izilme. Allah'ın fazla keremi çok geniş. Her şahsın niyetlerini çok iyi bilendir. Yetmez mi Habibim? Peygamberimiz buyurdu ki yine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Rabbi, ümmeti, ümmetime ziyade etsen olur Güne az ya Rabbi. Sen çok büyüksün. Bu yürü yüzyıl. Sen çok kerem sahibisin. Peygamberimiz çalışıyor yine. Allah galil demiyor, bak ziyade diyor. Baya da her diyor. Az az diyordu. Yedi yüzü duyunca, baya da ziyadelaştırın deyince, e, yüzü olmadı, dedi ki Ya Rabbi, Ya Rabbi ziddi ümmeti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine Ya Rabbi ümmetimin, ümmetinin halislerine daha artır geldi. Daha artırdı. Beni sevindir bugün, arifeye nitecik gün kaldı. Sevindir Ya Rabbi. Bitirdim oldum korkma, sabrın çatlamasın. Dedik de, muhlislarına daha artırır dedik de, şu ayeti kerime nazil oldu. Hepsinde de ayet geliyor yani bunların. Öyle ispatlı şahitli vağız, öyle kafadan atma bir şey yok. Her kim ki Allah'ın, Allah'a en güzel, halis niyetle bir suratta ödüç verirse Allah'a, men menzelleri yukribullaha karvan hasenen, فَيُّضَائِفَ لَهُ اَوْعَا فَيُكَثِيرَ ayeti nazir oldu. Ödmüş verirse Allah onun mükafatını kat kat artırır. Öyle yedi yüzlerine de koymam kat kat artırırım Habibim dedi. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zihni ümmeti kat kat demiş dedim. Daha ne, ne diyorum ya Habibim ziyade etsen de ya Rabbi dedim. Ziyade senin, senin hazinen cevahirlerle dolu ne eksilir ki? Yani denizden bir destusu doldurma ile denize ilk bir noktan gelir mi? Senin rahmet deryan, öyledir bir ki, peygamberimiz miraca giderken elbörüyor, bir derya Üstünde bir ağaç, onun üstünde bir kuş, onun ağzında bir kuş, bu ne ya Rabbi? Cebrail Aleyhisselam'dan sonra, ya Cebrail bu neydi? Bu diyor ya Allah'ın affı maftet diyor Şimdi ona bakmazdı di, ezen okununca di, eredi bir Ates alırsın, bas hiç er almaz ya. Sırf Ramazan'da bir gibi bayıldanlar ya. O her gün zilan adam bile, şeyi yewan. Şapır şapır şapır şapır. <gülüyor> Allah'a ibadet vesarehu ile maftletin müvaffik ve cennetin ardı hasema maftu ol. Allah koşun benim ibadetime diyor. Sen koşacaksın o zaman, yetişeceksin, abdestli iştahla alacaksın, namaza neş elin diyeceksin. Allah kızar kurtaracak. Ve Yüke, bunun nebisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Neden bildin? başka peygamberlere 50 vakıt namaz parzıdır, buna 5 vakit namaz, yani 5 vakıt kıldığından biliyor. Nebisi Muhammed olduğunu. Ve kitabu Kitab-ı Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'de adım salate ve adım zekate seksen üç ayette namaz kılıyor. Yani o söyleyen bir çavuş, baş çavuş efendim, binbaşı alay kumandanı, alay kumandanı, paşa, ordu kumandanı, kolordu kumandanı ne değil? Maraşal da değil. Maraşal yatmıyor sana. Yatmıyor musun sen? Nasıl yapma? Kulağına patladılar ve belkine tabançasını çıkar. Çak! Ya yak derin de Bu askeriye disiplini, bu İslam disiplini. İslam disiplini. Allah 83 ayette namazdır kulum, yak diyor. Yakma seni tanımıyorum Allah yak diye bulurum. Anlayabildiniz mi? Hiç anlaşılmayan diğerini koymuyoruz ki. Hep Türkçe elhamdülü. Onun için gelmezsen, evet. evet. götürüyor evet. Lak iblattı, iblasibeyi tuğlattı. Yahudi nasvanı, bu e, tür şeyler karşılıklı. Muhammed bin Mekki beyi tuğlattı karşılıklı. Allah yelembretti. Daha daha sayıyor. Kimsin sen diyor? Ben namazım. Bakıyor boğazına sarılıyor. Allah ağlıyor. Eğer başka dostlarım dünyaya, ahbarına diye diye emniyeti namaza ibadete yetişeyim yani çoktan kurtulacağız. Yine de kurtuldu mu? Erini erini yaptığın iş seni kurtaracak inşallah. Bundan güzel bir sal olmaz. Allah'ımız inna za la fi suhufi Suhf İbrahim e ve Musa buyuruyor. Şu zikrolunan meseleler var ya. Bayraktan ben de okuduğum şeyler. İbrahim ve Musa Aleyhisselam'ın İbrahim ve Musa Aleyhisselam'ın sahifeleri olan ufuklarda da mevcuttur bu. O sahibelerde de yani Kur'an-ı Kerim'de mevcut ya İncil'de, Tevrat'ta, Zebu'da nerede de mevcuttur bu konuştuğun öyle kafadan alıp da söylemiş diyelim. Bunlar hep size getirdim. Ee, vaktinizi bayram günü harcamayı istemem inşallah başka günler olur. Bayram namazını senene ben de bilemiyorum ve ya, yanlışlığım yerde tarih hocalarımız. Ben şöyle bir tarif eri vereyim. biliyor Ama hepimiz bilen. Resulüm, sevgilim, ya Muhammed. De ki, benim tarafımdan kul dedim mi? demek olur Kur'an-ı Kerim'de. Cemil Arapçalarda. <gülüyor> Başta kul var. Benim tarafımdan de ki, kullarıma söyle, Ben söylüyorum. Bıraktık bak, bak Allah'ın oldu şey. Ey nefislerine karşı, ey nefislerine karşı hattan aşırı hareket edenler çok günah etmiş, çok kusur etmiş, çok suç etmiş, nefsini rezil etmiş dünyada, hattını tecavüz etmiş. Allah'ın rahmetinden, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin böyle olmakla, Allah gönderiyor haberi. Yani merem hattını tecavüz ısyanda bulundum. Ben artık Allah kabul etmez demeyin, demeyin. Ben Halık-ı Zülcelal'ım. İyi dinliyoruz. <gülüyor> Ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah şirkten Allah iki demeden tevbe ve iman edip tevbe edip, iman edip itaata devam suratıyla bütün ve bütün günahları yarlıgar. Bütün günahları yarlıgar. Şüphesiz ki o çok yarlıgayıcıdır, çok esirgeycidir. Allah öyle bir Allah ki kimse ümidini kesmesin. Kur'an-ı Kerim'dir bu elimizde. Şüphesiz ki o çok yarlıgayıcı, çok esirgeyici bir Allah'tır. Bunun için kullarım, kullarım ümidinizi kesmeyin, e, tevbeye devam edin, ibadete devam edin, ben affedeceğim. bu <gülüyor> ennehu qal'' ''Kale Rasulullah sallallahu Teala aleyhi ve sellem'' ''Mâ ahakku en yekûne li'' ''Yed dünyâ ve mâkihâ Sadaka Rasulullah. Rivayet olunduğuna göre, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu ayeti Celileyi لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ ayeti celilesini Ne dünyaya ne de dünyada bulunan hiçbir şeye değişmem. Yani ne dünyaya, ne dünyanın içinde ne kadar altını, gümüşü yiyeceği, içeceği, giyeceği bütün düveli ecnebilerle beraber bütününün varlığından bu dünyada ne varsa onlarla değişmeyecek bir ayeti celile bu buyurdular. Daha devamlı dinleyelim. Ayetlerini okumayın, uzun uzun gelecek. Şöyle hikayeten diyeyim. Hazreti Hamza Efendimiz'i yetmiş parçaya ayıran bir vahşi vardı. Vahşi isminde birisi kayağının ardına sinmişti. Hazreti Hamza hadler de geriye bakmaz. Çok gülüz pehlivanıdır. Peygamberimizin de amulyesindir. Harb ederken hindi dinilen kadın da kardeşlerinin neyi Hazreti Hamza öldürdüğünden hutbeleri, şeybeleri, helikleri bir de öldürdüğünden garazı vardı, bütün hülliyetimi, takındığım altınımı, gümüşümü, bileziğimi sana veririm eğer Hamza'yı öldürsem, muvaffak olabilirim ben. Harp hususatında çok hünerim var dedi Ya kılıcını havale edince sırtından ciğerine geçirdi. Hazreti Hamza düştü yere, kafirler geldiler, dudaklarını kestiler, gözlerini koydular, kulaklarını kestiler, burunlarını kestiler gerdanlık yaptı. O hindi denilen kadın yardı ciğerini çıkardı, ciğerini çeynedi evkesinden. Heyecanlıyoruz. Peygamberimiz ona üzüldüğü kadar hiç dünyada bir şeye üzülmedi. Üzülme Habibim. Seydi i Şuhada oldu. yeri devsi ala, yapılan hakaret vücuduna onun için üzülmedi dedi, nasıl üzülmez, yetmiş parçasına yetmiş defa cenaze kıldı. Yetmiş parçasına yetmiş defa cenaze namazı atıldı. Bir kişiye yetmiş defa cenaze kılınır mı ya da? Kerbela'da Hasan'ın Hüseyin'i de şehit edecekler. Bir için su verin de hakkın helal olsun diyecekler de yine bir için suyu vermeyecekler. Orada vefat edince de kimseler yok ki cenazesini kıldırsın, ben daha gelecek olan torunlarının cenazesini kıldırıyorum dedi. Çok acıya gitme istemezdim ya, bunlar nasıl oldular? O Hazreti Hamza'yı 70 parçaya ayıran vahşi dedi ki ben iman edeceğim, kabul eder mi ya peygamber dedi. <gülüyor> iman edeceğizse kabul ederim dedi kabul ederim. Adem endlilena la ya'tuna ma ve ya bunu gönderdi. Uzun diyemeyeceğim. İlla ve ila al Diyemeyeceğim. Böyle dön döndürüm. Geri gelsin iman etsin. Korkuyorum vaziyetimden. Korkuyorum vaziyetimden. Benden büyük hakaret eden olmadı dünyada. Allah beni kabul eder mi ki? اِنَّ اللّٰهَ لَا يَعْضِرَ اَنْ يُشْرَكَذِهِ وَيَعْضِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَى وَمَنْ يُشِرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ وَالَّذَ لَا لَنْ بَعِيدَ Her sene sınav yorumda, keyfe neye sığmıyor, çok uzun tutacak, benim de konuşacağım çok olduğu için böyle bu sıra kalmayacaksınız, hem de tadır tadır tadır konuşacağım, hem de dinleyeceksiniz, hem de vakti çok almayacağım. Şüphesiz ki Allah kendine iş tanınmasının günahını yarlıkamaz bir kimse Allah'a bir geç koşar da, Allah iki bir de varsa yani Ay'a Allah'tır, Güneş'e Allah'tır, Meleklere Allah'tır, Ataş'a dapar, e Fut'a dapar, Sanem'e dapar, insana dapar, böyle olursa onu affetmem, hiç çalışmasın yok derler. Ama bizim gibi Allah'ı birleşmiş, Allah değil, Peygamber Hak Resul diyor. Yani Allah' kabul ediyor, Peygamber de kabul ediyor. Dinliyoruz. Ondan başkasını dileyeceği kimse için yarılgar. Kim ki Allah'a iş tutarsa kim ki Allah'a iş tutar da Allah'a iki derse muhakkak muha ki o doğru yoldan uzak bir sapıklıkla satmıştır. Bu ayette de yazdı gönderdi. Şu evvelki ayetleri gönderdi. Yine vahşi ben Allah'ın dileyeceği kimselerden miyim? değil miyim çok korkuyorum dedi ayette dilediği kulları affeder deyince ben Allah'ın dileyeceği kur muyum değil miyim bilemiyorum dedi rica ederim peygambere söyleyin beni kabul eder mi Allah kabul eder mi kendi kabul edeceği belli oldu ya bir danışın bakalım çok korkuyorum dedi Allah'ın dilediği kuldan mıyım diler mi benim gibi Hazreti Hamza'yı 70 parçaya ayıran bir kimseyi ama küfrü halinde oluyor bu biliyorsunuz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdülü <gülüyor> resulü. Öyle bir kevhit ki bu, öyle bir şahadet ki 60-70 sene küfür hadatıyla takır gibi olan kalpleri bir tezim okumada altın ayarına çıkarır. Altın ayarına çıkarır. Misal vermeyince gitmeyeyim bak. Uhud'da iki cihan güneşi Muhammed aleyhisselam cihadla meşgul. Beni eşhal oğlularından bir kez kalmış iman etmedik. O da tarihlere bakıyorum da bugün Uhud'da harbiden Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem enbiyadır dediğim iman ediyim ben. Ona da yardım edeyim hatta zırhları giymiş elbiseyle geldi. Ya Muhammed! Allahümme sallâhu aleyhi e ve sellem Muhammed! Ben senin hak peygamber olduğuna kanaatim geldi bugün tarihlerden buldum seni. Sen Hatem-ül İman edeyim de harbe öyle mi başlayın? harbe edeyim de sonra mı iman edeyim? Senden soruyorum, dayanamıyorum. Hazreti Hamza'yı ney parçalamışlar? Ben dayanamadım dedi, harbe mi gireyim? Yok. İlk iman et, sonra da harbe gir dedi peygamberimiz. Buyurun. Eşhedü elle ilahe illallah ve eşhedü elle muhammedel hamdülü resulü. Yedi harbe girdi, çok kahramanlık gösterdi. Çok bari uçurdu ve bir saat sonra kendilerine vefat. Peygamber Efendimiz, peygamberler peygamberi, ona da çok üzüldü. Lakin dedi, bu eşhel oğlu az işledi, çok kazandı. Az yaptı, çok kazandı, onun kirdevs-i cennetine girdiğini gördüm dedi. Yani ruhaniyetim onun kirdevs-i âlâ. Ebi Hüneyd'e anladılar Kutbise Sınrallâhı der ki hayatında bir iki kat namaz kılmamış hiç secde etmemiş. Hayatında tek haccı yok, hayatında tek zeket vermemiş, hayatında tek oruç tutmamış, böyle bir kimseyi cennete girmiş olsun bana haber verin hakim dedin mi millet sükut ederdi bilemiyoruz, o eşhal oğlu işte. bir yüttet namaz nasip olmadı, bir secde etmedi, tek oruç tutmadı, tek haccı gitmedi, tek zeket vermedi ama tek tevhriydi, Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en la muhammeden abdühü ve rasulü. Ya hocam biz daime tevhid okuyan, secdeye kapananlar olursak, her tahiyyatımızın sonunda eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en la muhammeden abdühü ve rasulü diyesek, acık bizi yakacağına ümit etmiyorum. Cennete gireceğim ümit etmiyorum. Yani. Kanatım bu, Senin kendi, benim kendi kanaatım kendimden çok korkuyorum. Herkes korkarak safi imanla ölecek, hem korkacağız hem de edeceğiz. Beynel halfi ve reca olacağız, ikisinin arası olacağız. Allah'a öyle ümit edeceğiz ki, tek kişi ümmeti Muhammed'den cennete gireceğimiş deseler, o ben, ben, Allah'ın rahmeti çok büyük diyecek. Anlayabildiniz mi? Ümmeti Muhammed'den tek kimse cehenneme girecek dese ağlayacak. Acak ben miyim ya? Rabbi, herhalde o benim diyecek. Beynel hafif recai böyle diyorlar. Korkuyla ümit arasında tek cehenneme gireceği de kendi zannediyor. Tek cennete gireceğinde Allah'ın rahmeti bu kadar geniş Müslümanlar. Yani çok söz verdiler ağzıma ya söylemeyeceğim mevzumu kaybedeceğim şimdi. Onlar kalsın. Ha bir La ilahe illallah Muhammedun Rasulullah, yedi kelime bu. İnsanın yedi arzası bir tecip okursa yedi cehenneme haram olacak diyor Peygamberimiz. Olmaz katiyyem diyor. Men gâle âhir kelamuhu la ilahe illallah de halal cennet. Bir kimsenin âhir kelamı la ilahe illallah olursa cennete lâhıl oldu diyor. Olacak demiyor Peygamberimiz, oldu. Allah Allah. Demek tek tevhid ile Cennete girebiliyor insan. Daha diyeceğim. Şimdi yaradarız. 28 gündür milleti sıkas sıka suyunu çıkardık. E Mükafat değil mi bugün? Nasıl haber vermeyelim canım? Mazikimiz Cebel Peygamberimizin terkesindeydi. Ya maazim. Şöyle yönde Ya maazim. Buyur ya Resulallah. Tek tevhid ile ahirete girerse cennete girdi buyurdu ya da. Bunu deyin de sevilsinler mi? Yok buna güvenirler de namazlarını, oruçlarını ne yiller kılmazlar. Büyük günahkar olurlar. Dime de içinde sakla dedi. Ölürken peygamberimiz kimin içinde hadis varsa demezse indi Allah mesul dediği hadisi görünce bunu rivayet etti böyle. Elhamdülillah kardeşim. Ehl-i İslam olduğumuza elhamdülillah. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah eski harf ile 20 defa 20 defa. Biz de Leyla ila Allah Muhammedur Resulullah derse 24 saatte ki ettiği günahı kalay gibi, kabayel esince kar gibi eridir günahları. Kar gibi küçük günahlar erir gider. Biz böyle Müslümana gel elhamdülillah. Onun için camiye geliyor ve oruç tutuyoruz. Bu kadar harfin içinde tek noktalı harfe düşmedi La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah yeni harfçede birçok çok nokta var ü de var, ü de var, ö de var bilmem dersinde var ama eski harf ile ben elif de yok ama beyin üstündeki nokta var Beyin altında bir nokta var, üstünde iki nokta var, s'in üstünde üç nokta var, cim de var, hı da var, zel de var, z de var, z de var, şun da var, dap da var, z var, kayın var, ke de var, kahta var, nun da var, beyin altında var iki tane, o kadar harfin içinde Allah bir harp koydunmadı. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'a. Niye böyle ettin yarabbi? hiç halkli yok dedi, bunu okuyan zanların kalbinde dururuz, kama, fukul, adabat, kim buğuz, riyal, şuna, koymasın diye. Bende buğuz var ama bazı adamlara içinde güve gibi kim var ya, tevhid okumuyor mu tevhide devam ettiler. Tevhide devam ettirmek içinin sıyırı çıkar. Zikrullah şifaul kurut, elhamdülillah. Gördün mü kardeşim? Daha ne kadar geçsen gelir buraya ya, dönüyorum ben. Yine vahşi ben Allah'ın dileyeceği kimselerden miyim değil miyim çok korkuyorum dedi. Hatta Allah azrailler la takmetu min rahmeti Allah. Inna Allah yafiruzunu ve cendimia herman imzal ederek tükenmez bitmez olan rahmetini tükenmez bitmez olan rahmetini iğren buyurmuş i̇şte, da sebebünüzül budur vahşi koşarak geldi İslamı kabul etti. <murası> eşhedü اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُعَمَّدًا عَبْدُهُ وَا رَسُولُهُ Sahadeden oldun ya bahşi. yalnız seni karşımda yürürsem amcam hatırıma geliyor. farkıma otur ne olursun. Yani sen sahada oldun, bin gene değsel karaniden de efdan oldun. Lakin lütfen dedi şöyle yerime otur da seni görüp de amcam hatırıma gelmesin böylelerini bile kabul etti, bu İslam sahabeden etti. Hazreti Hamza'nın ciğerini çeyleyen ilk kadın Mekke fetholununca geldi Beytullah eşinin peygamberimize dedi, bana İslam'ı telkin et ya Muhammed! اَشْهَدُ اَلَّا اِلٰهَ illallah, اِلَّا اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدَ اَنْ اَنْ اَرَسُولُ Kadın sahabeden oldu, cennetlik oldu, keskin oldu, keskin oldu. Allah bak hatasına. Bizim böyle bir hatamız var mı? Arkadaşlar, yani adam öldürdün mü? 70 parçaya ayırdın mı? Böyle birisi. Biz i̇nşallah, aklı mağfiret olunan zımbadan olacağız inşallah. Oruç öyle temizleyip gelecek. Daha okuyorum. An-ebi Hüleyre'te radıyallahu ila akril hadis. Ebi Hüleyra r.a. rivayete göre rasul Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuştur, ''Hayatın elinde olan, şu hayatın Allah'ın kabzayı kudretinde olan Tanrı'ya yemin ederiz ki vallahi ki'' Peygamberimiz yemin eden, ''Siz günah iş, işlemeniz olsaydınız Cenab-ı Hak sizi giderir de yerinize günahkar bir kavmi getirirdi.'' Eğer sizi halk etti günah etmesenizdi, de sizi tüm mahvederdi, yeniden günah edecek kulu halkı derdi. Çünkü günahkar gelip de ben suçluyum yarabbi sen beni affet dediğini çok seviyorum o kulumu diyor. Günah etmemiş olsaydı mağrur olurdu. Derdi ki benim günahım yok Allah'a ne müdaren mahvede. Günahtır da'yı ucbin ey birader hoş devası, Anın tüm oldular günahlar telası. Günahdır, dayı üç ucup hastalığının hoş devası, an için oldular günahlarının mütelası. Allah onun için günaha mütelah etti insanı, tövbe etsinler de, kabul edeyim de, tövbe etsin de, kabul edeyim de. Onları affı maftlet etmeye muhabbet ederim diyor. Ben severim bana yalvarıp da aman yarat beni affetti yani. Ben söyleyeceğim? An en Enes İbni Malik radıyallahu anhümâ kâle semiyatü Rasulullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ilâ ahiril hadis hadisleri okumayacağım manasını yetiştireceğime bir gelmiyor. Enes İbni Malik radıyallahu anh'dan rivayete göre Enes İbni Malik rivayet ediyor. Ses çıkartman yavrularım. Rasûlü Ekrem şöyle buyurmuştur. Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur. Allah buyurdu ki Peygamberimiz Allah buyurdu ki ey Adem oğlu Bize gel. Ey Adem, Adem'den dünyaya gelen, o maymundan gelenleri kabul etmiyor. Ben maymunun çocuğuyum dedim mi o kabul değil. Ey Adem oğlu Ey dinliyoruz. Sen bana dua edip ricada bulunduğun müddetçe bana rica ettiğin günahı mağfettip dua ettiğin vakitlerde sende bulunan günahı mağfiret ederim. Sende bulunan günahı affederim, hiç de düşünmem, düşünmeden münezzeh. İften bula, sen bu ola diye hatırımdan geçmez. Hatırdan münezzeh Allah ya. Yani bu çok günahkar niye diyeyim ama kardeşim Namazın varsa kazayı, orucun varsa kazayı. Bu hakkı yersen mutlaka bir. Mutlaka bir. Hoca kılın affetirdi, zıkkın gibi yer mi Allah yine affeder dersen mesul olursun. Yani tahlil etmeden devin sırf müjdeyle geliyorum. Yani böyle bir katı şeyle çıkmayın. En güzen sözü söyledim. Kavajınla barışmanın için ya ise saadeti ve bazımı orada geldim. yine mana verirler sözlerime. Hocaların gösterdiği yola git deyince bu diyor haklısını diyor ki vay hain Allah izine gözüne dursun benim verdiğim razı. Benim bir niyetim yok çıktığından beri diyorum ki Allah zansı için veriyorum ne mana çıkarıyorsun içinden canım ne diye düşünüyorum. Onun için de varsın yine başka mana olur değil size oraları kesiyorum. Ey Ademoğlu ben bana dua edip de iltica ettiği müddetçe çok günahım, çok pek çok saydımın tadı, ona abdelerim de hiç de düşünmem.